Kentin tozuna hoş geldiniz. Evet, 7 kule bostanları epeydir kentin gündeminde. 7 kule Belgrad kapı arası yenileme projesine göre tarihi 7 kule bostanlarının bir kısmı yok edilme tehlikesi altında. Konuyla ilgili olarak en önce görüşlerini almak üzere Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi ve İKOMOS Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi Genel Sekreteri Profesör Doktor İciler Dinçere telefonla bağlanıyoruz. Hocam merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, e, tarihi 7 Kule Bostanları'nın yer aldığı Sur içindeki Park bildiğiniz üzere İstanbul 2 numaralı Yenileme Alanları evet. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26 Haziran tarihli kararıyla onaylandı. E, konumuzda konumuz evet. da bu karar hakkında olacak. Şimdi 7 evet. Kule Belgrad Kapı Arası Yenileme Avan Projesi'nin düzeltmelerle uygun olduğuna karar verildi denilmekte. Bu durumda evet. bu proje ve koruma kur kurulunun son kararı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2011'de hazırladığı Tarihi Yarımada Alan Yönetim Planı'nın 101. Hı hı. sayfasında e, sıra bitişik hı hı. alanlardaki 1875 tarihli haritada yer alan, günümüze hı hı. kadar mevcudiyetini devam ettiren bostan alanları korunacaktır e, cümlesiyle hı hı. açıkça çelişmiyor mu? Evet. Görüşleriniz nedir evet. bununla ilgili? Evet, açıkça çelişiyor tabii. Ee, Türkiye'de özellikle hı hı. İstanbul'da son günlerde yaşadığımız kent açısından, planlama açısından çok çelişkiler yaşıyoruz. Böyle bir dönemden Hı -hı. geçiyoruz. Hı -hı. Bu son 10 ıı, yılın neredeyse aslında ıı, süreci ama bu günlerde Hı -hı. çok Hı -hı. da hızlandı. Evet, Yerel meclisler bir plan onaylıyorlar. Aynı meclisler dönüyorlar ya da Hı -hı. kurullar bu planla taban tabana zıt Hı -hı. Iı, tepeten evet. inme bir proje onaylığı veriyorlar. Hı -hı. Ve o daha önce onayladıkları planları da yok sayıyorlar bir anlamda hükümsüz hale getiriyorlar. Evet. Şimdi bu Taksim Gezi Parkı'nda da böyle oldu. Evet, adalarda da evet, böyle yeah, oldu. Yeah, evet. Başka bütün e, işte yolu tüp geçişlerinde böyle e, yeni kapıdaki dolga alanında böyle Hı -hı. bir plan var. Ve bu planı delen bir sürü Başka, proje evet. e, söz konusu. Hı -hı. E, dolayısıyla bu çelişkiyi e, giderecek e, süreci ne başlatır Nasıl bir süreç izlenmelidir ki? Kent evet belediyeler merkezi yönetim hı hı. özellikle vazgeçsin çünkü sadece yerel yönetimler yapmıyor kendi planlarını kendileri derdikleri gibi bir de merkezi yönetimin tepeden inme hı hı. Büyük, daha büyük ölçekli projeleri var işte köprü var evet. büyük problemimiz başımızda. Sizin de belirttiğiniz gibi 2011 Aralık'ta onaylanan koruma amaçlı imar Hı -hı. planında ve gene aynı tarihlerde onaylanan tarihi yarımada yönetim planında Karasurlarının koruma bandı içerisinde kalan bu şeyler alanlar Hı -hı. bostan alanlarının korunması hükme bağlanmış evet, durumda. Evet. Şimdi burada belediyeye başka bir proje getiriyor. Bu proje nedir? Ee, bir e, modernleştirme projesi diyebilirsiniz evet. buna. Değil mi? Ben buraları böyle e, kırsal alan Hı -hı. karakterinden çıkartayım modern bir kent haline getireyim diyor. Yerel yönetimin e, şeyin yaklaşımına baktığınızda Hı -hı. biraz böyle gözüküyor. Evet, evet. E, buraları biraz parlatayım, yepyeni hale getireyim, steril hale getireyim, daha iş e, grupların kullandığı Hı -hı. alanlar haline geliyor. Evet, e, da var. Diyor, değil. evet. E, Beyoğlu'nda yaşanan projeler bunu adım adım Hı -hı. gerçekleştiriyor. Hı -hı. Yani masa kaldırmadan başlayıp bugün Gezi Parkı'na uzanan süreçte yaşadığımız oydu. Evet. E, tarihi Yarımada'da yaşananlar da adım adım bu projelerdir. Oysa e, yani bugün dünyaya baktığımızda da onlar e, özgün olanı korumaya çalışıyorlar. Ya, evet. Özgün olanın yanına yakışanı, ondan bütünleşebileni, eskiyle bütünleşebileni e, yerleştirmeye çalışıyorlar. E, biz ise e, Tam kendi muha kendine ya. muhafazakar diyen bir e, iktidar. Evet çok ironik e, hakikaten. 1930'larda eleştirdiği modernleştirici projelerin kat değil ve kat evet. e, şeyini uyguluyor, Hı -hı. örneklerini uyguluyor. Ne büyük bir çelişki yani çelişkiler içerisinden geçiyoruz derken bunu da Hı -hı. görmemiz Hı -hı. gerekiyor. Hı -hı. Buna karşı çok modern olmakla suçlanan bizler de e, <gülüyor> tam aksi yani. bun, tam aksinin savunmaya çalışıyoruz. Bunlar e, korunsun, bunları bozmayın. Bu Osmanlı'dan <gülüyor> kalan bir gelenektir. E, ta o zamandan beri yaşanmaktadır, yaşatılmaktadır diyoruz. Böylece büyük bir çelişkiler içerisinde <gülüyor> yaşayıp gidiyoruz. Sulu Kule'de aynı şekilde. Değil ]ydi. mi? Evet. Sulu Kule'de yeah, çok yeah. E, bir soyulaştırma projesi olduğunu artık bütün dünya tabii, neredeyse tabii. biliyor. Şimdi burada başka bilemiyorum ne söyleyeyim ama karasurlarıyla bütünleşik olarak bir yönetim planı anlayışıyla bakılması gerekiyor diyorum bir taraftan. Ama bir taraftan da demin söylediğim için Hı. ilişkili ortamda bunu söylemenin de çok anlamlı evet, değil olmadığını evet, da evet. doğrusu düşünüyorum. Artık bilimin e, sivil toplum örgütlerinin e, meslek odalarının hmm. e, bilim üzerinden tartışma zamanını birazcık e, geride bıraktığını düşünüyorum. E, dolayısıyla e, her yer geri sloganının hmm. önemli olduğunu hmm. düşünüyorum. Bir direnişin e, burada da aynı şekilde hmm. başlatılması hmm. Evet. E, Şarttır diye düşünum mesela Adalar aynı şekilde ya değil mi Evet, o, o, evet. Onda, e, da çok tehlikeli bir gidişat var e, bütün bunların hepsine e, sivil toplum olarak direnmemiz Evet biz e, ge gezi, gezi bize bu deneyimi verdi Umarız gezi bu bizde. Evet Kent sattında evet. yayılarak evet. devam eder evet. umuyoruz evet. biz de ve karşı tarafa da aslında niyetin ne kadar iyi olduğunu da söylemek Belirtmek gerekiyor. Tabi, bir 10 sene Tabi, sonra, ya. bir 20 sene sonra e, niye bunları yıktık yok ya, ettik ya. diye hep beraber Hı -hı. üzüleceğiz. Hı -hı. Doğru, ee, haklısın. İşte Yatsa ya bu kadar yüksek yoğunluklar getirip turizme açmanın ne kadar yanlış olduğunu Hı -hı. göreceğiz. Sivri Adayı keza aynı şekilde. Hepsi gidiyor, evet. Evet. Durum peki böyle yani. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar üzere, diliyoruz. Iyi i̇nşallah i̇nşallah. İn, İn. Umudumuz. Görüşmeler. Çok sağ olun. Evet, evet İcomos Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi Genel Sekreteri Profesör Doktor İcilal Dinçeri ve 7 Kule bostanları üzerindeki son gelişmeler hakkındaki düşüncelerini dinledik. Şimdi de Ekmek Teknesi Bostan olanları dinleyeceğiz. Kaç aile var daha burada? Başka Abla geçim. Canım, burada kaç aile vardı deyince burada aşağı yukarı 20 tane aile ha. yaşıyor. Hı hı. Evet. Ekmek tekliğimiz ha. burası bizim. Yani 20 aile de perişan şu evet. anda, öyle mi? Evet. Şu an hepimiz ha. buradayız ha. yani. Ha. Ha. Bir hukuki bir şey, bir dava bir şey açmadınız mı? Şu anda mağdursunuz çünkü. Kimi açacağız? Büyük şehir. ne olacak büyük şehre? Hadi gitmiş elimizden ne geliyor? Kabulleyeceğiniz yani. Abicim başka. Gideceğimiz şey, ha? Sonuç yok yani. Başka bir sonuç yok. Yapacak bir şey yok. Başa gelen çekilir diyeceksin. Can sağlığı olsun. Bir başka bir şey yok yani. Evet. Hiçbir şey olsun Öbür aileler de mi daha eski var mı? Ekip biçen 8 seneden eski burada. Var abicim. Herhalde. Herhalde. Evet. Hepsi burada. Nerede? Bir konuşurlar burada... mı? Ne oldu şimdi? Bayanlar var mı? Gidelim. Ha? Dedik. Yani sonra yaptım. ödediniz mi ödemeleri? Ya ödeme de yaptık biz. Ha. Ama buranın daha önce de vardı. Çıkın çıkın dediler bize. Kaç senesinden beri diyor? Geçen sene de çıkın dediler. Ödeme Gel geldiler yıktılar burayı. Geçen, geçen sene... sene yıktın burayı? Ablacım yıktı tabii. Burayı geçen sene de yıktı bu. Ne gerekçe göster? Büyük Büyükşehir, yıkmadı burayı. Fatih Belediyesi yıktı o zaman. Ne gerekçesi ne? Küçükluk Bun böyle Hiç, şey ya. Eskıya mı bu? Abacığım bıcıklık. Fatih büyük şehir diye yıkılmayacak. Fatih diye yıkılacak. Tabii geldi, yıktı Fatih. Hiçbir gerekçe göstermedi yani size. Şu sebeple ötürü bizim. Hayır hayır hayır. Büyükşehir büyükşehir geldi, durdurdu. O ha. zaman durdurdu. Evet, o zaman Hı. durdurdu. Yıkır, Peki hadi de. diyelim ki sen ödeyemedin. Öbür arkadaşlar da mı kiralarını düzgün? Onlar ödeyen yok muydu kirasını Aa. düzgün? E on, Onlara da mı aynı işlem? Ne oluyor arkadaşlara anlatın bakayım burada. Git, bir de onlara sor. sor git. Oradakilere sor. Sor. Sor. sor. Bunlar ki şey ne yaptığınız? Ne yaptı? Söyle. Sen kendin kendine. Sen, ben ona ne belediye. Senin. Sen kendi başına geleni anlat bana. Ben onu da anlattıracağım. Hiçbir ya yani, şey anlatmıyoruz artık. Gay şey anlatacak bir şey kalmadı. Yani. Hayata düşmüştük artık. Hayata siz kaç senedir burada kiracısınız arkadaşlar? Bileyim, bileyim. Biz burada işçiyiz, kiracı filan değiliz. Kazanıp ekmek paramızı buradan götürüyorduk. Yani bu, buradan şey mi çıkarıyorsunuz? Ekmek paramız, çocuklarımıza var. buradan bakıyoruz. Kaç çocuğun var? üç tane okuyor mu hepsi okuyorlar ya bütün ekmek olan buradan mı Evet, evet buradan mi? peki bir şey diyeceğim bu ekip biçilen şeyler size ait değil mi sebzeler yani, ekip biçilen sebzeler sahibine ait biz de buradaki oturup ya, şey, çalışıyorsunuz anladım Şöyle. sahibi nerede buranın sahibi kaçıp gitti Eki nereye göçtü? başka yere kaçtı gitti bir bugün bir burayı böyle görmemek Çok için bozuldu. siniri bozuldu Aa. siniri bozuldu peki şey ııı e Kaç arkadaş çalışıyor buradan ekmek yiyor? Görüyorsun bak burda, bu, ben, daha var. Yani Hiç bu, bu, bu var. bir tek bu tarladan mı bu kadar evet, kişi? Evet, Altı 6 kişi. Burada bu kaç tarla kaç var. tarla var? Burada 7 tane aile var, geçinen. 7, sade bu tarladan. Evet. Diğerlerini de katarsak 20-20 aile falan oluyor mu? Olur. Oluyor. Sana olur. Siz her sene gelip burayı devamlı ekip biçip aylık alıyordunuz evet, öyle mi? Evet, evet. Ne olacak şimdi? Günlük 20 şimdi? liraya çalışıyorduk burada. Günlük 20 liraya. Ekmek paramızı götürüyorduk. Şimdi açın. Erdoğan'a selam söyle, bize ekmek yollasın. <gülüyor> biz dün akşamdaya saat 10'da orucumuz açtı. 10'da. Fazıl kapıyoruz onu. Anları mı kurdu? Evet. Yukarı evet, evet. gitmedik. Çocuklar nerede onun alsa da biz onun ağırdı. Kardeşimle gitti. Ani bu da gitti. Da, bahçenin abi. sahibi de gitti. Kocası Kocasının aa. şekeri yükseldi, o da gitti. Biz orada pazı yapıyoruz. Dediler sağda 10'da ondan sonra şey yapacağız dediler. Gireceğiz dediler ondan sonra her şey karıştıracağız dediler artık kalktığımız neyse dedik kes. Gece 10'da da mı girdiler? 10'da e çalıştılar madonna. 9.30'da .30, 9.30'da çalıştılar yani. Hiçbir göz atman hiçbir şey yok ya. Ay burada bir defa bir şantiye şefi, bir güvenlik, hiç bir şey, şey olması ya. lazım. Hiç bu, hiç bu resmen mi? bu baş suç bu. Ciddi bir hukukçu buna bir suç duyurusu bir ikincisi tazminatı verilmeyen bu mallar için iki bu insanlara yapılan taciz için Yani, yani şimdi, hepsi için Şimdi bu bahçıvancı var ya bildiğin gibi değil adam o kadar bunalımdak o kadar iki tane çocuğu kirada Evet Giden tane çocuğu kirada yani kaç aydan mı bizim ondan sonra işçilerin aylıklarını veremeye gelmesin yani ekmek parasını zor buluyor Şimdi hep bitti şimdi hep bitti ya İnan Allah için bitti ya. adamı bir ekmek paracıkları burada da gitti. Sevgili dinleyiciler evet ekmeklerini bostandan çıkaranların itirazlarını ve onların karşılaştıkları şiddeti dinledik. Şimdi başkalarının sesine kulak vereceğiz. Burada da yapılan hukuksuz uygulamaları Fatih Belediyesi'nin nasıl e, tehdit ve e, baskı mekanizmalarına başvurduğunu birebir dinleyeceğiz. Evet dinliyoruz. Ne Öldü. zaman ödendi bu? Ay 24'ünün 6'ncı ay 24'ünün tarihi burada. ayın. Peki evet. o zaman buraları yıkacaklarını biliyor muydu? bir şey gelmedi. Ondan sonra onu ödedikten sonra bir hafta sonra ve üç gün sonra bankadan tebligat geldi. Ne yazıyor? Onu okur musunuz arkadaşlar? bahçe. Bir hafta yedi gün içinde. içinde. Evet, yedi gün içinde. Hiç, yasaya göre en az 15 gün vermiştir olduğunuz bahçeyi tahliye Bahriye etmeniz. Tahliye aksi etmeniz. hakkınızda yasal işlem yapılacağı hususu. Kimden tebliğ eden kim? İsa Avcı. Kim bu? Belediyeden mi Evet. Ha bu sana bu tebliğ at. Sana. Eden Ali ki. Ciğerli. Hayır zabıta şey. memurları. Evet. Ama bu bu zabıtadan böyle bu bu bu. bu Neymiş, bu hukuki bir şey değil zabıtadan geliyor. Bunu mahallelere mi? yolluyorlar. Hayır. Bunu hiçbir şekilde bunun geçerliliği yok. Geçer zabıtadan yapalım, gelemez. Olur. Sana... Hayır kendisi getirdi biliyorum Hayır zabıtadan gelemez Hayır, şey böyle bir yazı Bunun Gelse dahi bir hak, hak Yani seni bir bağlayan bir şey yapar Bu bağlamaz diyor. seni Bunu mahallelere yolluyorlar Baskı olarak tehdit olarak Bunu biz gördük Saray'da. yolluyorlar Bunu yırtıp atıp biliyorum Bunun hiçbir şeyi yok Şimdi sen buna karşı bir girişimde bulundun mı? Bunda bulundum. 2-3 sefer gittim. Büyükşehir'e de gittim. Dava de gittim. açtın Dava mı? Dava açmadım. Senin hukuki itiraz hakkın var. Yani bir defa peki bu, bu mal ya senin bazı mi? Şimdi bazı yolları bilmediğimiz için. Peki benim bir abi. şey tabii, hocam, tabii, Bu tabii. mal senin mi? Bu şu anda kim almış? Çekçi. Yok etti. Bir etti. Dönüş, evet. Onları, yandaki yandaki evet. Yandaki etti. Bir, dönüş, evet, Onları bir defa tazminatını vermesi e, lazım. Ama abi şimdi şey şöyle. Yani, olmaz. için. Arkadaşlar bu eşkıya devleti mi? Eşkıya mı giriyor senin başkanı? Eşkıya tam kendisi zaten. Zorak kendisi daha çıkartmaya davet ediyor. Olmaz. Ayrıca zabıtayla tebligat olmaz. Böyle bir tebrikat böyle, bu yasal, şey hayır bu belediyeden, şahzineden gelir, böyle emlaktan gelir. Böyle Bilmiyorum, abuk sabuk abi, bir şey olsun. Bana bunu göndermişler. Abi, Hatta gittim var. ondan sonra gittim bir aylık süre istedim. Kendime bir yer kadar bir sürü bana zaman vermediler. Evet sevgili dinleyiciler, hukuksuzluk her yerde. Buradaki vatandaşın hak arama yollarına erişimi de haklarını bilmemesine dayanarak yapılan hukuksuz uygulamaları, insanlar ürünlerini toplarken üzerlerine sürülen kepçeleri, tazminat verilmeden yok edilen bahçeleri, tekmili birden dört dörtlük Fatih Belediyesi terörünü yerinden dinledik. Bu çeşit hukuksuz uygulamalar Sulu Kule'den bu yana bir Fatih Belediyesi klasiği olmaya devam ediyor. Sulu Kuleli mülklerini baskı ve tehditlerle elden çıkarttıydı. Ayvansaray Toklu Dede arkeolojik alanda kaçak kazıları, Ayvansaray'ın bazı bölgelerine yollanan usulsüz zabıta tebligatlarını da daha önce görmüştük. Aynı filmi tekrar tekrar Fatih'te izliyoruz. Şimdi de konuyla ilgili olarak İstanbul Barosu avukatlarından Meral Umut Akarçay'ın görüş ve tavsiyelerine kulak veriyoruz. Meral şimdi öncelikle bir şey sormak istiyorum. Buradaki Bostancı arkadaşların eline Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden bir kağıt yollanmış. Şöyle söylüyor. Yedikule Hacı Piri Surönü Bahçe 7 gün içinde verilen süre içerisinde işgal etmiş olduğunuz bahçeyi tahliye etmeniz e, aksi halde hakkınızda yasal işlem yapılacağına dair hususunda diyor ve zabıtadan bir tebligat. Şimdi bunun yasal geçerliliği var mıdır? Nedir bu? Nasıl yaklaşılmalıdır? Ee, şimdi bir kere bu tebellü ilmu haberi yanlış bir ilmu haber. Bakın üzerinde zaten görüyorsunuz boş kağıt ilgi diyor. Hı -hı. İlgi olunca bu bir karara dayanak olarak çıkıyor. Işte. Tahliye istenmesi hı hı. lazım. Bunun bir encümen kararı olması lazım. Ya da bir sebep olması lazım. İşte şu yapılacağından dolayı e, bu açıklanmadan bu şekilde tiz burayı yedi hı hı. gün içinde hı hı. boşaltın demesi insanların hem anayasal haklarına aykırıdır. Hı hı. Hem demokrasiye aykırıdır. Böyle bir tebligat olamaz ve de ki, tebligat olarak usulsüzdür, geçersizdir. Ayrıca zabıtadan gelirse yani zab bir böyle bir tebligat. Zabıtadan gelmesi için önce karar alınması hı. lazım. O kararın taraflara tebliğ olması hı. lazım. Bunlar insanların anayasal haklarını kurulup dava açmaları, bölge idare mahkemelere gitmesi, bu yollar tükendikten sonra icra safhasında zabıta nedir? İcra iş. Işlemi yapar. Bu şekilde böyle e, hı, padişahlık hı. zamanı gibi kalkıp da çıkartın bunları yedi gün içinde hı, böyle hı. diye bu şekilde gitmesi yasal. Yani insanların yasal haklarını kullanmalarını kısıtlıyorlar bir kere. Peki buna karşısına? İkincisi, dairesine ikincisi dairesine. E, burada bakın diyor ki bir bölü mesela bir bölü 36 otuz altı elsesi bu tapu malikiyle anda, bu insanlardan ecrimisil ihbarnamesi düzenlenerek hem belediye hem kayyum bürosu başkanlığı sıfatıyla İstanbul devletlerine yani mali hazinesi mükerrer ecrimisil almışlar ve taraflar bunları ödemişler hepsine. E, demek ki sadece belediyenin yeri Aha. değil ki bu tahliye istesin hazinenin de yeri hmm. var burada hazineden bu yer alınmış mı diğer maliklerin kayyum ee, olduğuna göre bilinemeyen e, maliki yurt dışında mahaliste muhkim hmm. olan kim, kişiliği, kimliği tespit edilemiş kimseler var demektir. Bu kimselerle ilgili araştırma yapılmış mı? Burada malik kim? Malik sıfatı olmaksızın bir insanın şuraları tahliye edin demesi gayri yasal hmm. bir düzenlemedir. Bunun da yapılmasına imkan yok. Dolayısıyla bu karara karşı e, derhal e, yürütmenin durdurulması talebiyle İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açmaları lazım. Bu dava açıldığı takdirde e, karşı tarafa e, evraklarını isteyecekler. Hı -hı. Bunun dayanağı belgeyi neye göre istiyorlar? Bunu isteyecekler. O, bu Böyle bir belgenin geçerli olup olmadığı hukuken uygun olup olmadığı Hı -hı. bu tartışılacak. Yürütmenin durdurma kararı verilirse o minval üzerine yargılamaya devam edecek. Yoksa insan malik olmadığı bir şeyde üstelik başka malikler varken bunlara da kira ödeniyorken hem kirayı tahsil edip hem tahliye talep edilmesi hem de diğer maliklerin özellikle üzerinde e, şey yetiştirmiş e, şeyi var diyorsunuz evet, mahsul var evet. diyorsunuz. Mahsuller Bu mahsüllere de, de, de tek edildim. taraflı olarak zarar vermesi Aha. zarar ziyan davası Aha. açılması sonucunu ve bunları belediye tazmin etmek zorundadır. Bence önce bir hemen hemen bir tespit yaptırıp üzerinde ne var, ne hı, kadar tespit hı. edilmiş e, yetişmiş mahsullerin ya da ileride büyüdüğü vakit gelir getirilebilecek mahsullerin yok olması e, mevcutsa bunların tespit edilip hem zarar ziyan davası açılması hem savcılığa gayri yasal işlem yapılıyor diye suç duyurusunda bulunması hem de bu yanlış yapılan e, şeye tebliğe yürütmenin durdurma tarifiyle Hı. dava açılması gerekir. Peki burada şimdi 22 Haziran'dır yani buradan yürürsek bunun bir gecikme şeyi var mı? Bir ay içinde mi? Ne kadar içinde sürü? 22 Haziran'da mı tebliğ etmişler? E, İmzam-ı Kabir tebliğ Haziranda. Evet. 22 Haziran. 30, gün içinde, o, 30 gün içinde Aha. dava açılır bunlara. 30 gün içinde dava açılır. Ama savcılığa her an suç duyurusunda bulunabilir. Zarar ziyan davası her an açılabilir. Tamam. Peki yani bir o... şey daha sormak istiyorum. Şimdi burayı diyelim ki tamam haklılar burayı böyle bir işlem yapıyorlar. Ama önce boşaltmaları lazım değil mi? Yani burada çocuklar var, kadınlar var. Dün işte biz oradaydık. Kepçeler üzerimize sürüldü. Hani bu ee, bunlar da şeyi bu hak ihlalidir. Ayrıca zarar ziyan veriyorlar. Yani hmm. bu zararın tazminler karşılığı mı Üstelik insanlar bir tebelli belgesini imzalarken niçin çıkıldığını hangi kararın hmm. olduğunu bile yazmışlar ki insanlar yazmamışlar ki buraya insanların anayasal haklarını kullanmalarından evet. yoksun evet. bırakıyorlar. Evet. Yani önemli. şu anda Çok bölge önemli. idare mahkemeye dava açsam kim Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğü? Çıkın. Konu ne? Ne yazacağım? Hı -hı. Şu tarihli encümen kararını ya da şu tarihli bilmem niye ya da malik sıfatıyla Hı -hı. ne sıfattan hareket ediyor Hı -hı. burada belediye? Hı -hı. Bir proje yapımcısı olarak mı? Bir kiralayan olarak mı? Malik olarak mı? Çünkü Hı -hı. gördüğüm kadarıyla en azından bir tek belgede gördüğüm kadarıyla 1 bölü 36'sı maliye hazinesi. Maliyeden buraya almış mı? Milli emlak bu karara dahil olmuş mu? Hukuki, Hukukla yönetilen devletlerde sistemler hukuki kurallara göre işlerler. Bu baştan sona hem ceza konusu hem tazminat konusu hem idare mahkemenin konusu olan bir daha var. Çok teşekkür Rica ediyoruz. Görmen. Meral ağzına sağlık. Sağ ol. Evet İstanbul Barosu avukatlarından Meral Umut Akarçay'ın konuyla ilgili yapılan usulsüzlüklere ve hukukun nasıl çiğnendiğine dair yorumlarına kulak verdik. Şimdi de mahallelinin görüşleriyle devam ediyoruz. Önce bostanın yok edilişine karşı çıkanlar. Dedim burada nasıl ağaç yetiştireceksiniz dedim. Bana söyledi laf dedi ki bu şekilde ağaç yetiştirmeyeceğiz ama yapay ağaç yetiştireceğiz." dedi. Neymiş yapay ağaç? O hani <gülüyor> parklara dikiyorlar ya öyle şey, şeyli gösteri şeklinde olanlar. Evet, aynısı aynısını mi? söyledim, Biz başkanın danışmanına söyledim. Ve dedim ben çukur bostanı yaptı, çukur bostandan kim faydalanıyor? Hı. Kim faydalanıyor? Yarın burayı yapacaksınız. İki gün sonra ne yapacaksınız? Burayı birine peşke çekecekler, verecekler. Siz buradan bostandan faydalanıyordunuz değil mi? Tabii canım ben 56 yaşındayım. 56... Şimdi de park yerine bostan isteyenlerden bir vatandaşa kulak veriyoruz ve yaşlı bir teyzenin haklı itirazlarını dinliyoruz. Burada bir açıklama yapma gereği duyuyoruz. Bostanların bir kısmı, konutların direkt görünüm alanında olanlar yıllar önce terk edilmiş. Ve buralar her çeşit depo olarak kullanılırken tüm ıssızlaştırılan alanların başına gelenler burada da gerçekleşmiş. O nedenle itirazlar haklı. Evet dinliyoruz. Gübreyi biz çektik, lahami biz çektik, pisliği biz çektik, her şeyi biz çektik. Bizim hakkımız değil mi Ferhatçi? Yaşamak, şu çocuklar, garibimler, şurada oynasalar iyiydi mi? Ay ben bir şey, ben... İşte ben derdimi anlatıyorum sana. Ha. Sen zorluyum yani ben de. Doluyum, dolu. Peslokan çöp konteynerlerine bile Çenarı koydular buralara. Biz günlerce cam kapı açamadık çöp konteynerleri normal olmazsa şey. bir çöp diye arabalar gelir. Güzel yani, bir temizlik olur. Hayır, bir da şey olur da. Hayır da çolsan da gidiyor. Ben onu soruyorum dostum. Bostan bostan, bostan gessin gidene temizlik yani olur. Bir şey ya. Bostan. Biz buranı 65 senelik yedigüleliğiz. Orada 35 sene Biz saniye ne olduğunu onu hepsini biliyoruz de. ama. Bu Mehmet Ali Şahin burayı bele etti, gitti Ankara'ya. Kim Mehmet Ali Şahin? Apa kam eski belediye etti başkanıydı. Eski o zaman burayı böyle alt üst ettiler. Burası böyle neydi sizden? İşte ekilip biçiliyordu. Ha burası da bostandı. Bostandı ekilip biçiliydi. Şurada biz bilmiyorum insanlar oturdu. Ekilip Sonradan. Ay şimdi burayı yapıyor iyi de ileri bostanlar da gidiyor ekilip biçilen. Ama Yok ben bir şey yok. Şurada yok. bir tane bostan var. Onun alt katı gidiyor. Ben biliyorum. Hay hay şimdi. Gördün mü? Gördün mü? Olsun olsun. Yapılsın da olsun. İnan ki şu çocukların oynama hakkı yok. Evet, hep sokakta araba, yok araba geldi, yok şey ha? geldi. Şu çocukların hep gübre mi koklayacaklar, hep toz mu koklayacaklar? İnan ki bunlar. Yani acıyorum. Siz hayır, siz niye belediye yazmadınız burayı da? Belediye imzada topladık da, yolladık da, her şeyi tükürdük. İşte şimdi neyse, Allah'tan, Allah'tan geldiler bir merhamet geldi. Evet, aynı şikayetleri mahalleden başkalarından da dinledik. Ama park ile bostan bir arada yaşayamaz mı? Zurnanın zırt dediği nokta burası. Kent tarımının çok önem kazandığı, uluslararası prestijli üniversitelerde ders olarak okutulduğu şu yeni kentsel düzende on binlerce yıllık bir tarım alanına nasıl kıyılır? Burada sorgulanması gereken bu. Ayrıca aşağı yukarı on yıldır mahallelinin şikayetlerine neden kula kulak verilmediği de elbette önemli. Belediye ne içindir? Kaymakamlık, belediye ve emniyete yazılan yüzlerce dilekçeye neden zamanında yanıt verilmediği ayrı bir muamma. Merhamete geldi diyor vatandaş. Neden şimdi bu merhamet? Yedi kule konakları biter bitmez canla başla parkın başlatıldığı da bir gerçek. Merhamet bundan mıdır? Ve önemli bir ayrıntı. İstanbul 2020 görsellerinde, surların dibinde ve ayrıca Mermer Kule etrafında yer alan Ucube Ötesi Olimpiyat tesisleriyle bu parkın ilintisinin de araştırılması gerek. Bu tesislere yakın alanların yıkım ve yok edilmelerle bir soyrulaştırma yaşayabilecekleri, göz ardı edilmemesi gereken bir gerçek. Nitekim ilk başta görüşlerine başvurduğumuz Profesör Doktor İclal Dinçer de aynı kaygılarını iletti. Merhamet merhametsizliğe evrilebilir. O nedenle parkın projesi içinde bostanın yaşatılması her bakımdan önemli. Evet sevgili dinleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Adil eşitlikçi yaşanabilir bir kent için kentin tozu üzerinizden eksik olmasın. İyi bir hafta sonu dileriz. Kentin tozu ...kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan... ...Cihan Uzun Çarşılı Baysal. Açık Radyo program destekçisi olun.